Innal hamda lillah Nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udhu min shururi anfusina wa min an la wahdahu la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 Arkadaşlar bugün farklı bir gün ve farklı bir saatte dersi işlemek nasip oldu. Ebu Musab hocamız rahatsızmış, hastaymış kendileri. Allah ona şifa versin. Siz de eğer dua ederseniz müminler birbirlerine dua etmelidir. Şifa Allah'tan. Önceki hafta Rumların çoğalması ve Müslümanlarla savaşmalarını işlemiştik. Yine İstanbul'un fethi, Kahtanlı'nın çıkması, Yahudilerle savaş, zamanın sonunda Medine'nin kötüleri içinden çıkarttıktan sonra harap olması diye Allah Resulü ve Vesselam'ın haber verdiği kıyamet alametlerini işlemiştik. Ancak bu işlediğimiz alametler büyük alametlerin de alametleri gibi. Yani büyük alametlerin habercisi, büyük alametler ortaya çıkmadan önce yaşanacak olan orta dereceli dediğimiz alametlerdir. En son işlediğimiz bölümde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği Medine demirci körüğü gibidir içindeki cürufu dışarıya atar. Yani hiçbir kötüyü içinde barındırmaz. Hatırlarsanız demiştik ki en son oraya Medine'ye iki tane çoban uğrar ve o çobanlar bakarlar derler ki bu şehre ne oldu? Ya da başka bir hadiste diyor birisi oraya uğrar ve der ki muhakkak ki burada daha önce Müslümanlar yaşıyordu. Ve biliyorsunuz Kıyamet en kötü insanların üzerine kopacaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birazdan da değineceğiz buna. Haber vermiştir bunları. E, yeryüzünde sadece kötüler kalacak. Ondan önce Allah Subhanahu ve Teala e, müminlere latif bir rüzgar, yumuşak bir yel göndererek onların ruhunu kabzedecek. Dolayısıyla yeryüzünde sadece Kötü insanlar kalacak ve kıyamet onların üzerinde e, kopacaktır. Allah Azze ve Celle Nebisi ve Selam'in orada bulunmasından ötürü olmalı ki Medine'de yani dünyada kötüler yaşayacak Medine ise tamamen boşalacak. Orada sadece vahşi hayvanlar kalacaktır. Dolayısıyla Eee Medine'nin bomboş olmasını, bu şekilde harabe olmasını bununla açıklayabiliriz. Bunu da geçen hafta ifade etmiştik. Bugün ise kaldığımız yerden yani müminlerin ruhunu alacak hoş bir rüzgarın gönderilmesine değineceğiz. Yeryüzünde Allah Allah diyen kimse kalmaz. İnsanların en kötüleri kalır ve kıyamet de onların üzerine kopar. Bu rüzgarın ipekten daha yumuşak bir rüzgar olduğu beyan edilmiştir. Belki de bu rüzgar fitne ve kötü şeylerle do dolu olan o zamanda mümin kullar için Allah'ın bir ikramıdır. Nevas Bin Sem'an'dan radıyallahu anh'tan gelen ve içinde Deccal'in çıkması, İsa aleyhisselam'ın inmesi ve Yecüc ve Mecüc'ten bahseden uzun bir hadiste şöyle geçmektedir. İz Allahu ríhan tayyibah, Fete'khuzuhum tahta abâtihim, Fete'kbidû rûha kulli mu'min ve kulli müslim. Ve yabqa يَتَهَا رَجُونَ ف۪يهَا تَهَارُجَ aleyhim فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةِ Allah hoş bir rüzgar gönderir. Aleyhissalatü vesselam o son hali haber veriyor. Allah hoş bir rüzgar gönderir. Bu rüzgar onları koltuk altlarından yakalar. Her mümin ve Müslümanın ruhlarını kabzeder. Yani Allah subhanehu ve teala gönderdiği o rüzgar bu müminlerin ruhunu kabzeder. Kimin? Her mümin ve Müslümanın ruhunu mutlaka kabzeder. Artık yeryüzünde insanların en kötü olanları kalır. O kötü insanlar sokak ortasında aleni olarak eşeklerin birbirleriyle cima ettikleri gibi Kadın erkek birbirleriyle cima ederler. İşte kıyamet onların üzerine kopar. Hadis Müslim'de bebu Zikri Deccal yani Deccal'dan bahseden bapta geçmekte. Yine Müslim Abdullah İbni Ham radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Resulullah ve vesselam şöyle buyurdu. يخرج الدجال فيبعث الله عيسى بن مريم عليه السلام كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنتين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من, من قبال الشام فلا يبقى على وجه الارض احد في قلبه مثقال ذره من خير او ايمان الا قبضته حتى لو ان احدكم دخل في كبد جبل لتخلته عليه حتى تقبده şöyle buyuruyor Aisset (s.a.v.) Deccal çıkacaktır. Sonra Allah Meryem oğlu İsa aleyhisselamı gönderir. O ve bin Mes'ud'a benzemektedir. İsa aleyhisselam Deccali arar ve nihayet onu yok eder. Sonra insanlar iki kişi arasında hiçbir düşmanlık bulunmaksızın yedi yıl yaşarlar. Yani İsa aleyhisselam indikten sonra ve kendisi Deccali yok ettikten sonra insanlar hatta iki kişinin bile arasında hiçbir düşmanlık bulunmaksızın yedi yıl yaşarlar. Sonra Allah Şam tarafından soğuk bir rüzgar gönderir. Böylece yeryüzünde kalbinde zerre ağırlığınca iyilik veya iman bulunan kimse kalmayacak şekilde onların ruhunu kabzeder. Hatta sizden biriniz bir dağın içine girmiş olsa bile bu rüzgar oraya girer ve saklanmış olduğu o yerde onun ruhunu kabzeder. Yani mümin bir kimsenin bulunduğu her bir yere Allah subhanehu ve Taala'nın gönderdiği bu rüzgar ulaşacaktır ve o müminin ruhunu kabzedecektir. Sözümüzün başında da ifade ettiğimiz gibi daha büyük fitnelerin geldiği bir döneme, Allah azze ve celle bir lütfu gereği müminlerin ruhunu kabzederek onları o dönemde yaşatmaz ve sadece dünyanın en kötüleri üzerinde kıyamet kopar. Okuduğumuz bu hadis Sahih Müslim'de kayıtlı. Fiten ve Eşratu's Saa baina Babu Zikriddicgal. Bununla ilgili Münavi Feyzul Kadir'de diyor ki hadislerden anlaşıldığına göre bu rüzgarın çıkması İsa Aleyhisselam'ın inmesi, Deccali öldürmesi, Yecüc ve Mecüc'ün yok olmasından sonra olacaktır. Yine bu rüzgarın çıkması, Güneş batıdan doğup, Dabbenin çıkmasından ve diğer büyük alametlerden sonra olacaktır. Niçin bu sonraya dikkat çekmemizin sebebi çünkü İsa aleyhisselam biliyorsunuz önceki derslerde de bunu ifade ettik. Şu ana kadar yeryüzünün en hayırlı topluluğu Allah Resulü Aleyhisselam ve onunla beraber yaşayan ashab kiramdır radiyallahu anhum. Muteber alimler diyorlar ki ondan sonra yaşayacak hayırlı bir zaman hayırlı bir topluluk varsa o da İsa aleyhisselamla beraber yaşayacak olanlardır. Dolayısıyla biliyorsunuz İsa Aleyhisselam deccala karşı mücadele verecek, onu öldürecek ve nihayet efendim Yecüc ve Mecüc'ün ortadan kalkması için Allah Subhanahu ve Teala'ya dua edecek. Dolayısıyla yeryüzünün böyle hayırlıları varken bu rüzgarın onlardan önce çıkması düşünülemez. Dolayısıyla az önce münavinin de söylediği gibi ancak onlardan sonradır yani son şerli insanların üzerine kopacak e, kopmadan önce bu e, mümin olanların ruhlarının kabz Yine e, bu kıyametin çok yakın yani kıyametin kopmasına çok yakın bir zamanda ortaya çıkacak bir rüzgardır. Ayrıca bu rüzgarın çıkmasıyla ilgili gelen bazı hadisler var. Mesela böyle bir çelişki arz eder mi anlamında söylüyoruz. Mesela Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki لَا تَزَلُوا تَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِ al عَلَى الْحَقِّ ذَاهِر۪ينَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Ümmetimden bir taife kıyamet gününe kadar hak üzerinde mukatele ederek muzaffer olmakla devam edecektir. Yani ve selam ümmetimden bir taife kıyamet gününe kadar hak üzerinde mukatele ederek yani cihad ederek muzaffer olmakla devam edecektir. Şimdi burada hadiste ifade edildiği gibi ile yavmil kıyame yani kıyamet gününe kadar devam edecektir sözü bir çelişki mi arz eder? O halde bu hayırlı bir topluluğun veya müminlerin kıyamet gününe kadar var olacağıyla ilgili bir çelişki mi arz eder veya bunu mu gösteriyor? Ya da başka bir hadis daha söyleyelim. ve b.s. şöyle buyuruyor. Zahirine al hak la ma ma khadhalhum hatta yati amrulllahi Hak üzerinde galip olacaklardır. Onlar hak üzerinde böyle sebat edip dururlarken ta Allah'ın emri gelinceye kadar muhalif olanlar onlara zarar veremeyecektir. Bu okuduğum hadislerin manası kıyamete yakın o hoş rüzgar onların ruhunu alana kadar hak üzerinde sapmadan devam etmeleridir. Hadisteki Allah'ın emrinden kasıt Hoş bir rüzgarın esmesidir diyor İmam Nevevi Rahimullah Müslümin şerhinde. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Mümin ve Müslümanların veya Müslüman ordularının mücadelesi işte bu latif rüzgarın estiği ana kadardır. Yani Allah Azze ve Celle müminlerin ruhunu dünyadan yani dünyanın tamamından kabzetmeden önceye kadar müminler hak üzere ümmetinden bir topluluk diyor ve vesselam, bir taife kıyamet saatine kadar hak üzere olmaya devam edecektir. Dolayısıyla buradaki e, Allah'ın emri gelinceye kasıt ikinci okuduğum hadiste, e, buradan kasıt bu rüzgarın geldiği saattır. İmam Nevevi Rahimullah şerhinde bunun böyle olduğunu söylemiştir. Daha önce de geçtiği gibi Abdullah İbn Amr radıyallahu anh'tan gelen hadiste bu rüzgarın Şam tarafından geleceği söylenmiştir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan gelen başka bir hadiste ise Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. İnallaha yeb'athu rihan min el-Yemen. Alıyna min harir, falâ tâdâu ahdan fi qalbhi mizqalu zârte min al iman, illa Muhakkak ki Allah, Yemen tarafından ipekten daha yumuşak bir rüzgar gönderir. Bu rüzgar, kalbinde zerre ağırlığınca iman bulunan hiçbir kimseyi bırakmaz, mutlaka ruhlarını alır. Yani iki hadis söyledik birisi Abdullah Emre Amr'dan geliyor radıyallahu anh bir başkası Ebu Hureyre'den bir hadiste diyor ki Şam'dan çıkacak bir rüzgar başka bir hadiste diyor ki Yemen'den çıkacak bir rüzgar şöyle cevap verebiliriz buna bir bu rüzgar iki tane rüzgar olabilir Şam rüzgarı veya ver Yemen rüzgarı birinci yani şık bu Şem, Şam rüzgarı veya Yemen rüzgarı diye iki kısma ayırabiliriz. Veyahut ikinci şık ise rüzgarın başlangıcı bu iki bölgeden birindedir. Sonra diğer bir bölgeye ulaşır ve oradan yayılır. En doğrusunu bile Allah'tır. Bu açıklamayı yine, yine Müslüman şerhinde i̇mam Rahimullah yapmıştır. Yani Şam'dan çıkar Yemen'den yayılır veya yem, Yemen'den çıkar Şam'dan yayılır. Ya da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği iki hadis de sahih. Dolayısıyla bu rüzgarın o bölgelerden çıkacağı e, anlaşılmaktadır. Yine geçen hafta ifade ettiğimiz ve dersin başında hatırlattığımız e, Medine'nin harabeye dönmesinden sonra bu sadece Medine ile kalmıyor. Mescid-i Haram'ın mübah kılınması ve Kabe'nin yıkılması. Mescid-i Haram'ı ancak oranın halkı mübah kılar. Ancak oranın halkı mübah kılar. Onlar da Müslümanlardır. Bu açıklamayı e, İbn Hacer Fethul Bari de yapıyor. Diyor ki oranın halkı orayı mübahsayacak. Yani haram olduğu halde orayı mübahsayacaklar ve bunlar da Müslümanlardır. Orayı mübah kıldılar mı artık yok olurlar. Yani Araplar yani oranın Müslümanları kendilerini helak etmiştir. Kendisine rusvaqatin iki cılız bacaklı denilen Habeşli bir adam çıkar. ve Vekabe'yi taş taş sökerek harap eder. Süsünü gasp eder ve örtüsünü çıkarır. Bu durum ahir zamanda yeryüzünde Allah diyen bir tek kimse dahi kalmadığı zamanda olur. Bu durum yeryüzünde Allah diyen bir tek kimse kalmadığı zamanda olur. Bu yüzden Kabe yıkıldıktan sonra tekrar imar da edilmez. Bütün bunlar sahih hadislerde geçmektedir. İmam Ahmet rahim, Rahimahullah, Sa'id bin Semhan'dan şöyle rivayet etmektedir. Ben Ebu Hureyre radıyallahu anh Ebu Kadede radıyallahu anh Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın şu hadisini rivayet ettiğini duydum. Hacerul Esved ile makamı İbrahim arasında bir adama beyat edilir. Kabe'yi ancak oranın halkı mübah kılar. Kabe'yi mübah kıldıklarında artık Arapların helak olması sorulmaz. Sonra Habeşliler gelir. Kabe'yi sonrasında asla imar edilemeyecek şekilde harap ederler. İşte onlar ondaki hazineyi de çıkartırlar bu hadis Ahmet'in müsnedinde geçmekte. Müsnedi tahkik eden Ahmet Şakir, isnadının sahih olduğunu söylemiştir. Yine i̇bn Kesir, isnadı ceyyid ve kavidir demiştir. Elbani rahimullah, rahimahullah, senedinin sahih olduğunu söylemiştir. Ravileri Sa'd bin Sem'an dışında Buhari ve Müslim'in sikaravileridir ravileridir. Sa'd de sikadır demiştir. Es-sislatü'l-ahadisi sahihada. Yine Abdullah İbni Amar radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle derken işittim. Yuharribul ka'bete zussu ve kateyn minel habeşe ve yaslubuha hilyetaha ve yücerriduha min kisvetiha. وَلَكَ أَنِّي أَنْذُرُوا اِلَيْهِ اُسَيْلِعَا اُفَيْدِعَ يَدْرِبُ عَلَيْهَا بِمِسْحَاتِهِ وَمِعْوَالِهِ Aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Kabe'yi iki cılız bacaklı Habeş'ten birisi harap eder. Yani iki cılız bacaklı, bacakları cılız olan Habeşli birisi Kabe'yi harap eder. Süsünü gasp eder. Süsünü gasp eder. Örtüsünü çıkarır. Sanki onu görür gibiyim. Kel kafalı, ayak mafsallarında eğrilik olan bu kişi Kabe'ye Kabe küreği ve kazmasıyla vuruyor. Aleyhisselatü Vesselam aynı nasıl miraca çıktığı zaman Aleyhisselatü Vesselam Müşrikler ona sordular dediler ki bize orayı tarif et sen daha önce orayı görmüş değilsin. Yani İsra ve Miraç hadisesinde ve Vesselam Kudüs'e gitmesi, Mescid-i Aksa'ya gitmesi. ve Vesselam diyor ki onlar bana bu soruyu sorduklarında ben gerçekten yani dikkat etmemiştim. Mesela oranın kaç sütünü var, nasıldır, nerede kapısı var gibi sorular sordular. Aleyhisselatü Vesselam'a bu soruyu sorunca müşrikler... Allah Subhanahu ve teala onu zorda bırakmadı ve hemen onun önüne e, Mescid-i Aksa'yı getirdi, Kudus'u getirdi. Aleyhisselatü Vesselam oraya bakarak onlara tarif etti. Ve müşrikler ağızları açık kaldı ve Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün söyledikleri haktı. Ve hatta onların yolda gelen bir kervanlarını onlara haber verdi. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste de haber verirken diyor ki, ''Sanki onu görür gibiyim.'' Yani, Kabe'nin tuğlalarını veya kerpiçlerini tek tek söken kişiyi şu an görür gibiyim ve onu tarif ediyor. Diyor ki kel kafalı, ayak mafsallarında eğrilik olan yani çarpık bacaklı Kabe'yi küreği ve kazmasıyla vuruyor. Küreği ve kazmasıyla Kabe'yi yıkmak için uğraşıyor. Yine İmam-ı Ahmet, Buhari ve Müslim radıyallahu anhüm, ee, Ebu Hureyre radıyallahu anh ten Resulü aleyhisselatü şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Yuharribül <gülüyor> ka'bete zussu ve ikatayn minel minel habeşe. Kabeyi i Habeşlilerden iki cılız bacaklı birisi tahrip eder. Yine İmam Ahmet ve Buhari rahimahumullah İbni Abbas radıyallahu ve şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ke anni anzuru ileyhi Sanki ben apışık ökçeler birbirine uzak olup uçları yakın yani ayakları çarpık diye tarif ediyorum O ve Sanki ben ayakları çarpık bir şekilde yürüyen Ke anni anzuru ileyhi asvad afhaja yanquduha hajran hajra yani kabe sanki ben apışık şekilde yürüyen siyah Habeşli birinin Kabe'nin taşlarını tek tek söktüğünü görür gibiyim Allahu ekber Yine İmam Ahmed rahimehullah Ebû Hüreyre radıyallahu ta'ala vesselam'in şöyle dediğini rivayet ediyor. Fi âhiriz zamâni yefharu dhus suwayqeteyn 'alâ'l-Ka'be. Kâl hasibtu ennehu kâl feyehdimuhâ. Ahir zamanda iki cılız bacaklı Kabe'ye üstün gelir. Ravi diyor ki o yani aleyhissalatü vesselam'in onu yıkar dediğini zannediyorum. Hadis İmam Ahmet'in müsnedinde geçiyor. Müsnedi tahkik eden Ahmet Şakir isnadının sahih olduğunu söylüyor. Bu okuduğumuz hadislere rağmen eğer bize denirse ki yukarıdaki bu hadisler şu ayetle çelişmektedir alam Yara anne caanne Harramen emine bizimim Mekke'yi güven içinde kutsal bir yer kıldığımızı görmediler mi Ankabut suresinin 67 ayeti Rabbimiz şöyle buyuruyor bizim Mekkeyi güven içinde kutsal bir yer kıldığımızı görmediler mi Yüce Allah fil ordusunun Mekke'ye girmesine engel olmuş. Onlara Kabe'yi yıkma imkanı vermemiştir. Kaldı ki Kabe o zaman kıble bile olmamıştı. Peki şu an Müslümanların kıblesi iken Habeşli biri onu nasıl yıkar? Yani böyle bir soru ortaya çıkabilir. Denilebilir ki Allah Azze ve Celle ayette ifade edildiği gibi bu suresi 67'de Allah orayı emin ve güvenli bir yer kılmadı mı? Ya da Allah Azze ve Celle Kabe henüz kıble bile olmamışken efendim fil ordusuna orayı yıktırmadı. Peki şu an Müslümanların kıblesi nasıl olur da bir Habeşli tarafından yıkılabilir? Şöyle cevap veririz. Muhakkak ki bu hadislerde geçen Kabe'nin yıkılması ahir zamanda kıyamet kopmadan hemen önce yeryüzünde artık Allah Allah diyen hiç kimse kalmadığı bir zamanda olacaktır. Bu yüzden İmam-ı Ahmet Said bin Sem'an radiyallahu gelen rivayeti şöyledir. Sonrasında asla imar edilemeyecek yani başka hadiste demin okuduk. O Kabe öyle bir yıkılacak ki bir daha imar edilemeyecek. Oranın halkı Kabe'yi mübah kılmadığı müddetçe Kabe güvenli ve kutsaldır. Az önce başka bir hadiste de yine geçti. Aleyhisselatü Vesselam diyor oranın halkı onu mübah kılacaklar. Ayrıca bu ayette güvenliğin devamlı olacağına dair bir delil de yoktur. Nitekim Mekke Mekke'de birçok kere savaş yapılmıştır. Savaşların en büyüğü de Hicri 4. asırda karamitalarla olmuştur. Kimdir karamitalar? Küfeli hamdan karmata nispet edilen batıniyenin bir koludur. Batıniyenin bir kolu küfelidir hamdan bin karmat ona nispet ediliyor bu e, taife. Bu grubun uzun tarihlerinde yaptıkları kötü işler çoktur. Bunların en büyüğü Hicri 313-17. yılda yaptıklarıdır. Tevriye günü yani Zilhicce'nin 8. günü. Bakınız neler yapmış bu karamitallar, Kara, Karamitalar ne yapmışlar? Zilhicce'nin 8. günü hacılara saldırıp onların mallarını ve canlarını helal saymışlardır. Biliyorsunuz. Ee, bu tevriye günü dediğimiz zilhiccenin sekizinci günü Mina'ya çıkılır. Dolayısıyla bunlar da hacılara saldırıp onların mallarını ve canlarını helal saymışlardır. Hacılardan pek çok kimseyi Mekke'de Mescid-i Haram'da ve Kabe'nin içinde öldürmüşlerdir. Zemzem suyunun üzerindeki kubbeyi yıkmış ve Kabe'nin kapısını sökmüşlerdir. Kabe'nin örtüsünü çıkarmışlar ve Hacerül Esved'i yerinden çıkarıp kendi ülkelerine götürmüşlerdir. Hacerül Esved 22 yıl onların ülkesinde kalmıştır. Bu bilgiyi Gazali'nin Fedaihil batıniye yine İbn Kesir El-Bidaye nihayesinde Süleyman es El-Qaramita ve Araunhumul itikadiye isimli bir master tezi var orada kayıtlı bu tarihi bilgiler. Dolayısıyla ayette kastedildiği gibi yani sürekli güven e, kastedilmemiştir. Dolayısıyla zaman zaman e, Kabe'de bu tip taarruzlar altında kalmıştır. Ve işin doğrusu yeryüzünde Allah Allah diyen kimse kalmayacağı için yani kendisine yönelen, kendisine efendim diye yönelen bir Müslüman kalmadıktan sonra... Ve e, etrafında onu tavaf eden Müslümanlar olmadıktan sonra Allah Azze ve Celle Kabe'nin yıkılmasına izin verecektir. Dolayısıyla dünyadan önce Kabe yıkılıyor. Dolayısıyla bu da bir kıyamet e, haberi, haberidir. Ve e, Kabe'nin yıkılmasıyla da artık e, yeryüzünde kendisi kulluk için yaratılmış olan insan... E, özellikle müminler, yani bu ayeti iyi anlamış müminler. وَمَا خَلَّقْتُ جِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri de, insanları da ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Bunu iyi anlamış olan müminler yeryüzünde kalmadıktan sonra Kabe yıkılacaktır. dünyada da yeryüzünün en şerrileri üzerine yıkılacaktır. Evet. Evet. Savaşların en büyüğü hicri dördüncü asırda karamitalarla olmuştur. Onlar tavaf edilen yerde Müslümanları öldürmüş, hacarül Esved'i söküp kendi ülkelerine götürmüşlerdir. Ama aradan uzun zaman geçtikten sonra tekrar yerine iade etmişlerdir. Buna rağmen bütün bunlar ayete ters bir şey değildir. Çünkü bu olaylar, Müslüman ve kendilerinin Müslüman olduklarını söyleyen kimseler eliyle olmuştu. Bu da İmam-ı Ahmet Rahim, Rahimahullah'ın rivayet ettiği Kabe'yi ancak oranın halkı mubahkılar. Hadisine de uygundur. Bu olay Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi gerçekleşmiştir. Yeryüzünde hiçbir Müslüman kalmadığı ahir zamanda da olacaktır. Sonrasında artık bir daha imar edilmeyecektir. Çünkü o Kabe bir daha imar edilmeyecek çünkü artık imtihan bitecek. Tabiri caizse güneş batıdan doğacak ve bütün bu saydığımız alametler de az önce ifade ettiğimiz gibi büyük alametlerdir. Yani büyük alametlerin alametleridir. İnşallah ben bundan sonra ben bundan sonra ikinci bölüme geçeceğim. İkinci bölümden kastım sadece aslında bir giriştir. Bunu paylaşıp inşallah yarın eğer Allah bizlere nasip ederse biz kıyametin büyük alametlerine başlayacağız. Çünkü küçük alametler demiştik, orta alametler demiştik ve büyük alametler demiştik. Yani küçük alametler kişinin ölümüdür veyahut yaşanmış alametler ve şu an hala devam eden alametler demiştik. Orta alamet ise bir neslin yok olmasıdır. Aleyhisselatü vesselam mesela hatırlayınız bir topluluk Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in yanına geldi. Allah-u Alem bunlar bedevi bir topluluktu ve dediler ki ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamet ne zamandır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o gelen grubun yanında bir küçük çocuk vardı. Onlara şöyle cevap verdi şu çocuk büyüdüğü zaman sizin kıyametiniz kopmuştur. Yani ney bu soruyu soranlar tabiri caizse artık ömrünün e, ahirine gelmiş manasında e, veya bu yaş ortalamasında olan kimselerdi. Aleyhisselatü selam bu çocuk büyüdüğü zaman sizin kıyametiniz kopmuştur. E, yani siz ölmüş olursunuz sizin kıyametiniz kopmuştur. Aynı bizden önceki neslin gittiği gibi veya onlardan önceki neslin gittiği gibi. Bunlara da biz orta e, kıyamet diye inşallah burada açıklamıştık. Ve biz, ben sadece e, birkaç dakika ara vereceğim. Bu ara, aradan sonra e, büyük alametlerle ilgili bir ön hazırlık, bir ön e, sözde bulunacağım. O da şu, hangi alamet hangisinden öncedir? Bununla ilgili hadisler var. Mesela e, Mehdi Aleyhisselam'ı anlatacağız. Efendim İsa Aleyhisselam'ın nüzulu var. E, yine Mesih Deccal var. Yecuc ve Mecuc, üç büyük çöküntü. Peki bu sıralama nasıldır? Hangisi daha öncedir? Bunlarla ilgili bir e, giriş yapayım ki inşallah yarın Mihdi Aleyhisselam'dan devam ederiz. Bir beş dakika bana müsaade ederseniz Allah sizden razı olsun. Selamun Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.